Merhaba, dünyada büyük değişiklikler oluyor. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzullarda rekor erime görülürken, Greenpeace, Rus petrol arama platformunda tehlikeli petrol arama faaliyetlerine karşı geçen Cuma günü eylem yaptı. Aralarında Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaydo'nun da bulunduğu Greenpeace eylemcileri, Gazprom şirketinin Prirazlomnaya petrol platformuna tırmanarak pankart açtı ve şirketin Kuzey Buz Denizi'ndeki ...tehlikeli petrol arama faaliyetlerini durdurmasını talep etti. Gazprom bu gidişte Kuzey Buz Denizi açıklarında ticari sondaj faaliyetlerine başlayacak olan ilk şirket. Geçtiğimiz hafta Greenpeace, Gazprom'un resmi bir petrol sızıntısı müdahale planı olmadığını ortaya çıkardı. Kuzey Buz Denizi dünyanın en hassas bölgelerinden biri ve bölgenin şartları herhangi bir petrol sızıntısı durumunda müdahaleyi neredeyse imkansız hale getiriyor... Meksika körfezini unutmadık diyelim. Evet şimdi İhsan Gazi'ye bağlanacağız ve hafta sonu yaptığımız haber ve röportajla programımızı bitiriyoruz. Bugün İhsan Gazi 5. Siyez Bulguru Festivali'ndeyiz. Yani İhsan Gazi Kastamonu'da. Siyez Bulguru Slow Food tarafından da ilk Türkiye'nin prezidiyumu olarak ilan edildi, ödüllendirildi. Yanımızda da bugün... Ömer Şahin Bey var. Kendisi İhsan Gazi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü. Ömer Bey, nedir bu presidyum? İnsanlara adil, güvenli, temiz, sağlıklı, yararlı bir besin sunuyoruz. Slow Food da bunu ödüllendiriyor. Bir şekilde liyakat nişanı diyebiliriz buna. Bir ünvan, bir etiket. Ne güzel. Bu harika bir haber. Peki, bugün bir festival var. Siyez buğdayı ve buğdaydan üretilen bulgur kutlanıyor. Niye festivalini yapıyorsunuz bunu burada Ömer Bey? Buğdayın atası Siyez Buğdayı. Çok yararlı, çok önemli bir ürün. Orijinal genlerini muhafaza ediyor ve çok muhteşem bir bulgur yapılıyor. İnsanlar bu güzellikte mahrum kalmasını istiyoruz. E tabi bunu yaparken de herkese tanıtalım ki bütün vatandaşlar da küçük çiftçimizi desteklesin istiyoruz. Ne güzel. Peki bir de burada duydum ben bu iklim değişikliğine karşı da e, bu siyez buğdayı çok avantajlı e, diyorlar. E, niçin bu? Evet çünkü olağanüstü zor şartlarda çok rahatlıkla yetişebilen bir ürün. Çok kurak şartlarda, besin maddelerince çok fakir topraklarda sorunsuzca yetişiyor. Hastalıklara, zararlara çok dayanıklı, özel kimyasal uygulamalar gerektirmiyor. Rahatlıkla yetişebiliyor. Rekabet gücü çok yüksek bir ürün. E bu anlamda doğ doğa üretirken, yetiştirirken de doğayı kirletmiyoruz. Hmm. Bu anlamda çok yani önemli. Yani e, iklimler değiştiği zaman e, bu kuraklık şartlarında, daha sıcak olduğunda falan e, siyez buğdayı daha mı? Yine yetişecek. Kesinlikle yetişecek. Son 3-4 yıldır gerek yoğun yağış, gerek kuraklık üst üste çok ciddi sıkıntılar yaşadık iklim alanında e, konusunda. Ama hiçbir sorun yaşamadık e, siyez üretiminde. rahatlıkla yetişti. Hastalanmadı, verim konusunda da hiçbir problem yaşanmadı. Diğer yani ticari budaylar daha mı büyük zarar gördü? Kesinlikle. Özellikle hubatlarda görülen OPAS hastalıkları kültür alınmış türleri perişan ederken SIEZ'e hiçbir zarar veremedi. Vay SIEZ muhteşem bir... E, diyorlar ki peki e, peki sürdürülebilir ekonomi, ekolojik ekonomi açısından da faydalı deniyor SIEZ. Niye bu böyle? Evet şimdi e, katma değer yaratarak normal... E, buğdaydan iki kat daha fazla gelir elde ediyoruz. Ama uygulamaları arttırmıyoruz, Geliri artırıyoruz. Ama kimyasal kullanmıyoruz. Toprağı koruyoruz. Bu şekilde üretiyoruz. Ne güzel. Yani hem doğaya faydası var hem de insanı insanın evet. e, cebine. Peki e, dinleyicilerimiz bu e, siyez bulgurunu e, nerede bulabilirler? Yerel ürün pazarlarının hepsinde bulabilirler. Ancak e, İhsan Gazi Kaymakamlığını aradıkları vakit Türkiye'nin neresinde olursa olsun ulaştırma konusunda yardımcı olacağız. Telefon numaramız 0366 392 12 22. Evet herkese tavsiye ederiz. Ben yedim. Tadı tam anlamıyla muhteşem. Bu kadar iyi bulguru, bu kadar lezzetli bulguru başka bir yerde yediğimi hatırlamıyorum. Siz de İstanbul'da Kastamonu pazarında ve diğer yerel pazarlarda bunu bulabilirsiniz veya isteyebilirsiniz. Talep ederseniz belki daha çok üretilir ve tabii ki yine İhsan Gazi Kaymakamlığından doğrudan temin edebiliyorsunuz. Numarayı tekrarlıyorum. 0366 392 12 22. 0366 392 12 22 İhsan Gazi Kaymakamlığından isteyebiliyorsunuz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esenlikler diliyoruz. Ömer Bey ile birlikte